Olgunluk, günahtan sakınmaktır. Bunaldıysanız, içinden çıkamadığınız duygulara kapıldıysanız, ölümün sizin için tek çare olduğunu düşünüyorsanız, hayatta yalnız kaldıysanız ve bir türlü olgunluğa ulaşamadıysanız, gençlik nimetinin kadrini bilemiyorsanız ve haya perdenizi korumaktan aciz kaldıysanız, bu eseri mutlaka okutup, Tavsiye etmelisiniz. Hislerinizin şeytanın tasallutu altından kurtulup meleklerin tasarrufu altına girmesini istiyorsanız sizi olgunluğa ulaştıracak bu eseri samimi olarak okursanız ve tatbik etmeye çalışırsanız inanıyoruz ki ruhi bütün sorunlarınıza bu eserle çözüm bulacaksınız. Olgunluk günahtan sakınmaktır adlı bu esere mutlaka ulaşın. Siparişleriniz için telefon numaramız 0246 232 33 21. Şimdi arayana küçük boy cep rısalesi hediye. 0246 232 33 21. Hemen arayın.